Şişli'de Yağmur Yazan Mıgırdiç Margosyan Seslendiren Orçun Çıtır Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında... Papaz Moses'in dualarıyla anamı öte tarafa, öbür dünyaya yolculadığımızda ben onun tekrar geri döneceğini zannediyordum. Olmadı. Gelmedi. İki satırda yazmadı. E zaten yazamazdı. Okuması yazması yoktu. Köylüydü anam. Okuma yazma çağlarında okulsuzluktan okula gidememişti. Ama kendince çok daha işe yarar, çok daha faydalı şeyler öğrenmişti. İyi hamur yoğururdu. Hamur güzelce yoğurur, kalaylı bakır teştin içinde ekşiyip mayalanması için üstünü kalınca bir bezle örtmeden önce sağ elinin baş parmağıyla hamurun üstüne küçük bir istavroz çizer, hamurun bu noktadan ekşiyip mayalanması için de Halil İbrahim'in bereketi içinde olsun der, dua ederdi. Sizler Halil İbrahim'i tanır mısınız? Ben Halil İbrahim'i ilk kez bizim hamur teknesinin içinde tanıdım. Sonra da yemek masamızın çevresinde. Yanlış anlaşılmasın. Masa diye serili hasır üstüne konmuş bakırdan yuvarlak bir sini... ...onun da üstüne konmuş bir kuşhana. Yani tencereden söz ediyorum. Kuşhananın içi ağzına kadar mercimek çorbasıyla dolu olur. Bizler yani dedem, nenem, babam, anam, kardeşlerim... Çöker otururuz hasırın üstüne Sininin çevresine Ellerimizde birer tahta kaşık Girişiriz kuşanadaki sıcak çorbaya Kaşıklarız ha babam kaşıklarız Halil İbrahim Bütün beti bereketiyle mercimek çorbasına Ve ona eşlik eden birkaç Baş kuru soğana Tandır ekmeğine dönüştüğünde Elimizden yakasını kurtaramaz Ve bizler büyük bir iştahla Onu kısa zamanda hallederiz Yemek yerken hiç konuşmayız Sadece yeriz ...konuşan aç kalır. Ayrıca yemekte konuşmak... ...zaten günahtı. Biz Halil İbrahim'i... ...buğday taneleri içinde tanıdık. Buğday çuvalları... ...hamal sırtlarında evlerimizin yolunu tuttuğunda... ...bizler... ...yani kardeşlerim... ...erkek kardeşlerim... ...kız kardeşlerim... ...kardeşler taburu... ...görevimizi iyi bilir... Konu komşuya gider seslenirdik. Kıçe buğday aldık. Ayıklamaya gelin. Selam Baco, annem seni buğday ayıklamaya çağırıyor. Sarık Baco, büyük bir kişinizi, sininizi yüklenin. Buğday ayıklamaya koşun. Çağrılarımıza bütün bacolar gelirdi. Evinde büyük sinisi olanlar beraberlerinde getirirdi. Sinilerin etrafında çömelir, bağdaş kurar, hep beraber buğday ayıklarlardı. Buğdaylar bir tarafa, taşlar kenara. Halil İbrahim tane tane, teker teker aralarına karışmış şeytan taşlardan ayıklanırdı. Sonra gün akşam olur, bacolar sinirlerini, bırgışlerini, leğenlerini toplar, evlerine dönerlerdi dualarını esirgemeden. Güzel buğdaymış hanım, sağlıkla yiyin. Halil İbrahim bereketiyle. Bildiğiniz gibi buğdayı bereketle yiyebilmek için değirmene gönderip öğütmek, un yapmak gerekir. E bu da zamanı geldiğinde yapılırdı. Değirmenci Kürt Uso, mesleği gereği zaten kimlerin, ne zaman, nereden, ne kadar buğday satın aldığını, hangi bacoların ne zaman, nerede, kimin buğdayını, kaç günde ayıkladıklarını, buğdayın kalitesinin ne olduğunu, kaça alındığını bilirdi. Bu bilgileri kimden ve nasıl edindiği de pek bilinmezdi. Daha doğrusu bu, Uso'nun meslek sırrıydı. Saçları ağarmış yılların değirmencisi, çok doğaldır ki bunları bilmeliydi. Dahası, Uso'nun bembeyaz saçları sanıldığı gibi değirmende değil, aksine gavur mahallesinde ağarmıştı. Buğdayın değirmene ne zaman götürüleceği, hangi baconun hangi gün ve hangi sırayla değirmene buğday yollayacağı, kimin ununu ne zaman teslim edeceğine ilişkin kararlar tümüyle Uso'ya aitti. Bacolar buğdaylarını ayıklamış, çuvallara, telislere doldurmuş onu beklerlerdi. Hiç şaşmaz dediği günde gelir, kocaman buğday telislerini, çuvallarını sırtlar, kendi gibi yaşlanmış beyaz katırına yükler, kalın iplerle çuvalları katıra, katırda da çuvallara kör düğüm ederdi. İşini sağlama aldıktan sonra yola koyulmaya hazırlanırken anam ardından seslenirdi. Uso, ha. Kürt olan Uso'yla kendi dilinde konuşmak çok daha etkileyiciydi. Onun için anam Kürtçe, Uso, tez getir ha derdi. Aslında bu tür uyarıların hiçbir geçerliliği yoktu. O bildiğini okurdu. Ama keyfi yerindeyse, yani o gün yaşlı katırının katır inadı tutup da canını sıkmamışsa, yükünü devirip katır gibi zırlayıp huysuzluk etmemişse, önüne konan buğday ve arpa karışımı yemini beğenip yemiş ve tekmelememişse, sonun sıkça kulağına eğilip verdiği kütçe öğütlere kulak asmış ve adam gibi davranıp hayvanlık yapmamışsa... Ve o zaman anama dönüp başını herey herey olur olur manasında sallar başkaca bir şey demeden yola koyulurdu. Ben ve kardeşlerim, kız ve erkek kardeşlerim, yedi bacı kardeş usoyla katırın ardına takılıp konvoy halinde onu izlerdik. Uso elindeki ucu sivri değneği ile adım başı iki de bir katırı dürterdi. Da Demirat da. Katır Uso'nun yerli yersiz ağız alışkanlığıyla söylediği deh dehlerinden bakın, Halil İbrahim bereketiyle daha da ağırlaşmış, gavur ölüsüne dönmüş buğday çuvallarının yükü altında tıslayıp pıslayarak, göz kapaklarının kenarına inatla yapışmış at sineklerinin verdiği huzursuzlukla yokuşu tırmanırdı. Konvoyumuz... Arşal Uyus Baco'nun keldani yasıllı kocası eczacı Circis'in ruhuna hayrat olarak yaptırdığı kastalın çeşmenin yanına yetişinceye kadar ağır aksak adımlarla yürüyüşüne devam ederdi. Çeşmeye vardığımızda Uso sağar katırın duyabileceği kadar yüksek sesle şov derdi. Şov'nun anlamı Uso'nun Katır'ın dilinde dur demekti. Katır kendi dilinden anlayan, kendi dilini konuşan Uso'ya uzun kulaklarını oynatıp cevap verir, sonra da dururdu. Ancak Uso için şovunun iki ayrı anlamı daha vardı. Birincisi, Katır'ın yalaktan su içmesiydi. Bunun için de Uso, Katır'ın anlayacağı ikinci lisanını kullanır, onun anlayacağı dilden bir ıslık çalardı. Islık sesiyle beraber Katır kocaman kafasını suya uzatır, yalaktaki su birikintisini birkaç kez koklar... Sonra içmeye başlardı. Kana kana içer, doymak bilmezdi. Ben Uso'nun katırı kadar su içenini görmedim. Siz gördünüz mü? Şo’nun ikinci anlamıysa Uso'yu ve katırını artık baş başa bırakıp gerisin geri evin yolunu tutmaktı. Dönerdi. sonra da Halil İbrahim Uso'nun değirmeninde iri ağır yuvarlak taşlar altında ezilmiş, şekil değiştirmiş, beyaz saçlarını taramış, ona dönüşmüş biraz daha bereketlenmiş, çoğalmış gelir kilerlerimizin küplerinde onu hasretle bekleyen papaz Arsene'nin pazar ayinlerinin bitiminde nadiren ve kıskanarak dağıttığı kutsal ekmekle kucaklaşırdı. Halil İbrahim evlerimizden Kilerlerimizden Tanrı korusun hiç eksik olmamıştır. O aynı zamanda analarımızın rahminin de bereketiydi. Her birimizin onun bet ve bereketinin birer ürünü olduğunu nasıl unutabilirdik ki? Kız ve erkek kardeşlerimin sayısına hiç gecikmeden her yıl bir yenisi eklendiğinde nenem kilere koşar, iki avuç Halil İbrahim kabar, tavaya kor ateşe sürerdi. Böylece onu kavurur, üzerine de bir tas su dökerdi. Suyu yutan un Halil İbrahim bereketiyle daha da bereketlenip bazen tavadan taşardı. Büyük anam, nenem Males pişirirdi. Malez pişmeye yakın, üzerinde göz göz baloncuklar oluşur ve pıt pıt sesleriyle patlar dururdu. Pıt pıtlar Males'in artık yeterince piştiğini ve ateşten indirmeye hazır olduğunu gösterirdi. Artık üzerine erimiş tereyağı ve pekmez dökmenin tam zamanıydı. Malez'e dönüşmüş Halil İbrahim'i iştahla kaşıklayarak yerken... Öte yanda evimizin yeni misafiri, yeni kardeşimiz... ...ınga ıngalarıyla veryansın ederek kaşıklarımızın sesiyle boşuna yarışırdı. Ancak onun da ertesi yıl aramıza katılıp Malez yiyeceğini... ...ve başka bir kardeşimizin ınga ıngalarına kulak asmayacağını Malez yiye yiye ezberlemiştik. Ve nasıl oldu, nasıl gerçekleşti bilemiyorum... İyi şehirdir, büyük şehirdir dedik. İstanbul'a göç ettik. Anam ne edip ettiyse, nasıl becerdiyse becerdi. Pirinç taneleri içerisinde, buğday, mercimek, yarma, nohut, bulgur, fasulye torbaları içinde... ...Halil İbrahim bereketini de İstanbul'a taşımaya çalıştı. Getirdiğini de zannetti. Anam yanılmıştı. Bizim Anadolu Halil İbrahim... Yeni evimizin küflü bodrum katına ayak uyduramadı. gilerlere büyük, kocaman göbekli küplere sığmayan Halil İbrahim, küçücük, plastik kavanozlarda yaşayabilir miydi? Yaşamadı. Kalkıp göç eyledi yeni evimizden. Ondan sonra anam malez pişirmek için boşuna çaba harcadı. Malez, pasta tadı vermeye başladı. Halil İbrahim'in tereyağlı, pekmezli malezi, Çikolata soslu, kremalı pasta tadı vermeye başlayınca... ...anam artık yaşayamazdı. Yaşayamadı da öldü. Ben Halil İbrahim'i bir kez daha... ...anamın cenaze töreninde... ...Şişli'deki Ermeni mezarlığında yaşadım. Gözünü sevdiğim bizim Diyarbakırlı Halil İbrahim... ...şimdi sel sağanak olmuş... ...anamın tabutunu yıkıyordu. Halil İbrahim tüm bereketiyle... ...anamın tabutunu yıkarken... Papaz Mozes'in dualarına karışan düşünceleri de havada soruya dönüşüyordu. Zokad'ın ölecek gün buldum.